125, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir adamı cahiliye devrinin büyüklerinden birisine göndermesi, evet, Hazreti Peygamber ashabından bir kişiyi cahiliye döneminin büyüklerinden olan bir zata gönderdi, sahabi onu Allah'a davet etti, o da, beni davet ettiğin Rabbin nedir, demirden midir, bakırdan mı, gümüşten mi, altından mıdır, dedi, bunun üzerine sahabi, Resulullah'a gelerek durumu haber verdi, bu manzarayı peygambere arz etti, Hz. Peygamber ikinci kez o sahabiyi gönderdi, gönderdi. O kişi yine ilk sözlerinin benzerlerini tekrarladı. Sahabi yine Resulullah'a döndü ve durumu ona haber verdi. Hazreti Peygamber bu sefer 3. kez onu gönderdi. O kişi yine aynı suali sordu. Sahabi peygambere gelerek durumu haber verdi. Hazreti Peygamber Allah kesinlikle senin arkadaşının yani o cahiliye döneminin büyüklerinden olan o zatın üzerine bir yıldırım gönderdi ve yıldırım onu yaktı dedi ve Ra'd 13. sure 13. ayeti indi. Ayrıca şöyle der: Sahabe o kişi hakkında şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, bu adam eski firavunlardan daha katıdır, sahabe ona üç defa gitti, sonunda onunla konuşurken Allah Teala bir bulut gönderdi, bulut adamın üstüne geldiğinde gürledi ve bir şimşek çakarak adamın kafasına düştü.